Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncer. 95.0 Açık Radyo'da 17 Ağustos 2023 17 Ağustos depreminden sonra bir çeyrek asır neredeyse geçti ve çok yakın tarihte de yeni bir dönemde 17 Ağustos'tan daha hatta ağır bir depremi yaşıyoruz. Bunu anımsatmış olalım ve umalım ki 17 Ağustos'ları bir daha yaşamamak 6 Şubat'ları yaşamamak için önlemler alalım. Bugün Aynur Hanım'la beraber Türkiye'de belki de hukukun, özgürlüklerin insan haklarının nihayet demokratik bir toplumun e, üç temel parametresini e, konuşacağız ama bunlardan ikisi öne çıkacak. Ben birincisi diyorum ki işte e, Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri, yazdıkları, yayınladıkları kararnameleri. İkincisi anayasa mahkemesinin bazen gönülleri ferahlatan ama bazen de çıkmazları derinleştiren kararları bir de e, eskiden 13. Ceza Dairesi'nin kararlarıydı şimdi 3. Ceza Dairesi kararları oldu. 3. Ceza Dairesi'nin görevi işte e, kısaca siyasi e, suçlarla ilgili siyasi davalarla ilgili Yargıtay'da karar veren önemli bir daire elbette bununla ilgili ceza genel kurulu kararları var. Yani bir üstünde görünüyor ama belirleyici olan bu. Bugün Aynur Hanım'la beraber e, özellikle e, anayasamızın e, başlangıcında olan kuvvetler ayrımı e, ilkesiyle ilgili yani devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işberliği olan e, bir e, anayasal sisteme sahibiz. Ancak 2017 anayasa değişikliğiyle e, Cumhurbaşkanı'nın e, görev ve yetkileri konusunda önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerden bir tanesi bu e, 2017 değişikliğiyle ilgili Cumhurbaşkanı'nın e, yürütme yetkisi olmasına rağmen yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabileceği oysa biz biliyoruz ki daha evvel işte kanunları kanun hükmünde kararnameleri e, biliyoruz ve kanunlar meclis tarafından çıkarılıyor. E, kanun hükmünde kararname çıkarmanın belli koşulları var. Ama bir de şimdi 2017 anayasa değişikliğinden sonra Cumhurbaşkanının kararnameleri var. Her ne kadar bu 104. maddede anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez diyor. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz diyor. Kanunda açıkça düzenlenen konularda da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz diyor Anayasa'nın 104. maddesi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde kanun hükümleri uygulanacağına ilişkin amir bir hüküm var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda da Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hükümsüz kalacağına ilişkin anayasal düzenleme. Bugün e, önemli bir e, anayasa mahkemesi kararını konuşacağız ama bu kararın neticesi ve e, verilen karardan daha çok bu karara bu biraz evvel söylediğimiz anayasal e, çerçeve içerisinde e, getirilen e, e, muhalif oyları ki bunların başında Başkan Zühtü Aslan var. Yine Başkan Vekili Hasan Tahsin Gökçen var. Işte başkan Vekili Kadir Özkaya var ve Hak Yemez. E, Kağıt Yemez o başkan vekil değil üye. E, bunların muhalif oyları var ve bunlar bu muhalif oylar çok önemli. Evet Aynur Hanım bu 2002, 2020 tarihli Anayasa Mahkemesi kararı ne diyordu? Ve daha sonra bu karardan sonra Anayasa Mahkemesi'nin aynı konuda verdiği kararlar var. Onlarla ilgili siz bir değerlendirme yapacaksınız bugün. Evet merhaba ben de herkese saygılar sunuyorum. Tabii siz çok e, hızla e, giriş yaptınız ve özetlediniz. Müsaadenizle ben e, Anayasa Mahkemesi kararından önce e, demin sözüne ettiğiniz anayasamızın başlangıç ilkeleri ve kuvvetler ayrılığı ile ilgili temel kurallar ve e, eskiden nasıldı? Yani eskiden diyorum 2017 öncesinde kuvvetler ayrılığına bağlı olarak yasama yürütme ilişkileri nasıldı? Kararnameler nelerdi? Şimdi nedir e, son durum ve eskiyle farkı ne? Giderseniz e, öncelikle onlardan biraz söz edelim ki Anayasa Mahkemesi niçin böyle değerlendirme yapmış ya da yapmamış? için Sayın Başkan ve diğer başkan vekilleri ve üyeler e, ısrarla muhalif kalmışlar? E, ve e, son e, 6 aydır resmi gazetede 7 aydır e, yayınlanan pek çok e, Anayasa Mahkemesi kararına bakarsanız e, üyelerin e, zaman zaman yer değiştirdiğini, bir kısmının sürekli aynı çizgide kaldığını ama bazı konularda yer değiştiren üyelerden dolayı da bazı cumhurbaşkanlığı kararnamesi normlarının iptal edilirken bazılarının iptal edilmediğini görüyoruz ve giderek yerleşik bir ayrım oluşmuş durumda üyeler arasında. Bunun nedeni de bu yeni hükümet modelinin dayattığı uygulamanın anayasaya uygunluğunun ...uzun süre tartışılacak olması... ...çünkü az önce siz de söylediniz... ...anayasamızın... ...kuvetlere ayrılığı ilkesine dayandığını... ...ve bir başlangıç ilkesi var... ...anayasamızın 176. maddesini... ...ben aslında herkese... ...okumayı öneriyorum... E, ...çünkü 176. madde... ...anayasanın dayandığı temel... ...ve görüş il, e, temel görüş ve ilkelerin... ...başlangıç kısmında belirtildiğini... E, ...açıklıyor... ...ve şunu söylüyor... ...çok önemli olarak... Anayasanın başlangıç ilkeleri anayasa metnine dahildir diyor. Bu çok önemli. O yüzden e, ben kendimi gücerlemek adına bu kadar hukuksuzluğun e, yerleşmeye başladığı ve dayanılmaz hale geldiği bir ülkede hukukçuluk yapabilmek için e, kendimi bazen kandırmak, bazen e, motive etmek, şarj etmek, uyarlamak için e, başlangıç ülkelerini okurum. Ve 176. maddeye de bir daha bakarım hala yerinde duruyor mu diye. Evet bugün baktım hala 176 yerinde duruyor. Değiştirilmemiş dün gece ve anayasa metnine başlangıç ilkeleri dahil. O zaman başlangıç ilkeleri ne siz zaten çok güzel özetlediniz. Bakın 3. E, paragrafımda ne diyor? Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun bu anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icablarıyla belirtilmiş hukuk düzeni dışında çıkamayacağı ve sonra sizin az önce açıkladığımız gibi kuvvetler ayrımı demektedir başlangıçtaki metin. Kuvvetler ayrımının e, geçerli bir ilki olduğu ve sizin de az önce çok e, önemli altını çizdiğiniz gibi e, kuvvetler arasında bir e, rekabetin değil, e, işbirliğinin medeni bir işbirliğinin dayanışmanın olduğu ve üstünlüğün ancak anayasada ve kanunlarda olduğu yani bir erkin diğer erkeğe üstün olmadığı e, vurgusu yapılıyor. Bu çok önemli e, ve biraz sonra anayasa mahkemesi kararını okurken Sayın Başkan Züştü Arslan'ın da muhalefet şerhini okuyacağız. Muhalefet şerhinin özellikle 15, 16 ve 17. paragraflarını e, dinleyicilerimiz okuma fırsatı bulurlarsa Sayın Başkan dikkati bu noktaya çekiyor. Diyor ki evet 2017 yılında e, bazı değişiklikler oldu anayasamızda ve bir hükümet modeli, Türk tipi yeni bir hükümet modeline de geçildi. Ama başlangıç ilkeleri değişmedi. Anayasa 176 değişmedi. E, kuvvetler Ayrılığı ilkesi değişmedi. Dolayısıyla bir e, erkin, diğer erke üstün olmasına yol açacak bir Başkanlık sistemi uygulaması bizim anayasamızın temel ilkelerine, düzenine, sistemine aykırıdır demekte. Dolayısıyla bu perspektifle e, sorunu ele almakta yarar var. Şimdi Yalnız, e... yalnız 276. madde bugün yine baktım dün değişmemiş deyince evet. böyle bir korkuyu yaşamıyor değiliz. Yani her an her şey olabilir diye. Ee, evet, şimdi... Yani e, o kadar e, ola, olamaz diyeceğimiz şeyleri olmuş görüyoruz ki doğrusu bu o, nasıl bir hukuk sisteminde yaşadığımız konusunda e, sürekli e, soru sormamızı ama endişe içinde soru sormamızı birazcık katlı kılıyor. E, yani 276. madde ile ilgili. Yaşadığınız bu endişe de bunu gösteriyor. Evet e, anayasanın 176. maddesi gibi avukatlık kanununun 76. maddesi de <gülüyor> güme gidebilir Vahrami. Çünkü şu an e, Adalet Bakanlığı'nın evet, evet. E, ve ilgili kurulun e, avukatlık kanununu da değiştirmeye e, çabaladığını görüyoruz. Yani yarın sabah kalktığımızda mesleğimiz ve barolar içinde <gülüyor> aynı kaybı yaşayarak resmi gazeteye bakmak durumunda kalabiliriz. Allah'tan meclis kapalı ama e, meclisin kapalı olmasına rağmen acaba kanunlar değiştirilebilir mi? Hemen ferahlatalım. Eskiden yürürlükte olan kanun hükmündeki kararnamelerle bazı koşullara bağlı olarak kanunların değiştirmesi gündeme gelebiliyordu. Ama Cumhurbaşkanı kararnamesiyle asla kanun değiştirilemiyor. Dolayısıyla meclis kapalı olduğuna göre e, kanun e, değişikliği olmadan mesleklerle ilgili e, kamu kurumları ile ilgili bir e, temel değişikliğinde olmaması gerekiyor. Şimdi, yani e, modern... bu 104. maddeye göre böyle görünüyor ama bakalım anayasa mahkemesi ne karar verdi? Evet. Şimdi e, modern e, ulus devletlerinde e, toplumun yaşamının temel gereksinimlerine ilişkin düzenlemeler milletin temsilcileri tarafından yani yasama meclisince kabul edilen kanunlar aracılığıyla yapılıyor. Kuvvetler ayrılığı ilkesi de asli düzenleme yetkisinin yani kanun yapma tekilinin yürütmede değil e, yasamada olduğunu söylüyor. Çünkü e, yürütme e, yürütmenin görevi yasamanın belirlediği kanunların uygulanmasını sağlamak. Bunu uygun bir kamu düzeninin e, oluşmasını ve yürütülmesini sağlamak. Siz bir erke hem yürütme hem de kural koyma e, yetkisini verirseniz uzman kuvvetler ayrılığı ilkesi ortadan kalkıyor ve de, denge ve denetleme mekanizması bozuluyor. Çünkü kuvvetler ayrılığında güçler ayrı görevler ve yetkiler ayrı ve bunların yargı e, yasama ve yürütme arasındaki bu görev ve yetkiler arasındaki farklar ya da yürütmenin bireylere yönelik uygulamaları ya da bireyler arasındaki uygulamalarda uyuşmazlık çıktığında yargının e, devreye girerek uyuşmazlıkları çözmesi gerekiyor. Dolayısıyla yürütmenin yasa koymaması, kural koymaması ancak kanunlarla yetki verildiğinde kanunların uygulanmasına yönelik yönetsel dediğimiz daha basit kural koymak yerine kuralların uygulanmasının açılımını sağlayan, öngörülebilirliği sağlayan düzenlemeler yapması gerekiyor. Ve kuvvetler ayrılığındaki kanun koyma mekanizması da parlamento. Şimdi kanun koyma parlamentoda mecliste olunca e, hatta bakın 1924 anayasasında bizzat istimal kavramı kullanılmış. Yani e, kanun koyma tekelinin bizzat kullanılmasının mecliste olduğu belirtilmiş. Acaba yürütme e, hangi e, şekilde düzenleme yapabilir? Ve bugün yeni kanunda yeni anayasamızda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı kararnamesi acaba... Nereye kadar e, kamusal yaşamda düzenleme içerir? Neresi anayasal sistemimizde buzar Bunu tartışmamız gerekiyor. E, hepimiz biliyoruz 6. maddeye göre, anayasanın 6. maddesine göre egemenlik kayıtsız Milletin Türk milleti egemenliğine anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanılıyor. Ve demin de sözü ettiğimiz gibi yasama, yürütme ve yargılama, yargı yetkisi ayrı ayrı ellerde. Ve çok ilginç, dikkat çekmek istiyorum. Yasama meclisi millet adına meclisindir. Bu yetki devredilemez ilkesi var yedinci maddede. Sekizinci maddede yürütme yetkisi ve görevi diyor bakın. Yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı tarafından anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. Yani sadece yürütme yetkisi de görevi verilmiş durumda. Görev ve yetki olarak düzenlenmiş durumda. E, e, kural koymasından söz edilmiyor 8. maddede. Aslında 2017'den önce bu yürütme yetkisi Bakanlar Kurumu'ndu. Evet, bakanlar Kurulu'na ilga etti. 106, 109. maddeyi ilga etti. 109 ila 115, 116 arasındaki maddeleri ve dedi ki artık Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Siz demin 104. maddeden söz ettiniz. Biraz sonra hızla e, oraya gelmeye çalışacağım. E, şimdi e, meclisin kanun yaptığı, yürütmenin bu kanunların uygulanmasının önünü açtığı, gerekli tedbirleri aldığı bir sistemden bahsediyoruz. Ee, ama e, bu sistemin içine ne getirildi? Cumhurbaşkanlığı e, kararnamesi getirildi. Kararnamenin kapsamı bugünkü konumuz. Şimdi kararname ne, kanunun ne olduğunu biliyoruz. Kanun, parlamento tarafından belli bir konudaki hakların, yetkilerin, görevlerin, sorumlulukların kimler tarafından nasıl kullanılacağını belirleyen e, temel norm. Kararname ise... Yürütmenin düzenleme yetkisine denk gelen bir kavram kanun değil adı kararname ve e, yürütmenin kendi yetkisiyle sınırlı alanda bazı kararlar alma ve düzenlemeler yapmasına e, olanak veriyor. E, çeşitli kararname tipleri var biliyorsunuz işte en fazla kanun hükmünde kararnameyi biliyoruz biz toplum olarak çünkü yeni o halden çıktık yani adı konmamış o hal sürse bile resmi olarak o halden çıktık ve biliyorsunuz o halde bir sürü kanun hükmünde kararname e, çıkarıldı. Pek çok e, önemli kamusal yetki kanun hükmündeki kararname adı altında meclis bypass edilerek e, idare tarafından e, yürürlüğe sokuldu. Resmi gazetede yayınlandı ve tam da önemli değişiklikler yapıldı. Şimdi e, eskiden ee, yani 2017 öncesinde de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi vardı. Ama dikkat ediniz, 107. maddede bu sadece genel sekreterliğini, yani Cumhurbaşkanlığı'nın kendi genel sekreterliğinin kuruluşuyla ilgili bir tek alanda yetki veriyordu Cumhurbaşkanı'na. Üstelik bu konuda da son derece cimri davranmıştı Türkiye Büyük Millet Meclisi 83 yılında. Zaten... Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin teşkilat kanununu oluşturmuştu kanun olarak. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı sadece bu kanuna uygun burada çizilen sınırlar içinde hareket edebiliyordu. E, ikinci tip e, kararnameler ise demin sözünü etmez, kanun hükmündeki kararnameler. E, Türkiye ilk kez 1971 yılında aslında kanun hükmündeki kararnamelerle bu muhtıra denilen e, kavramla tanıştı. Ve e, kanun kararnameler 82 e, anayasasıyla e, düzenlendi. Olağan dönemler ve olağanüstü dönemlerde çıkarılacak kanun içindeki kararnamelerle ayrı ayrı e, düzenlemeler getirildi. Ve e, kural şu idi, e, olağan dönemde bir yetki kanunu çıkarır ise Türkiye Büyük Millet Meclisi, yani acil durumlarda, Meclisin biliyorsunuz yasa yapması belli bir süreci gerektiriyor. Komisyon teklifler, tasarılar, taslaklar, alt komisyonlar, ilgili komisyonlar, Adalet Komisyonu'nda son şekli alması, genel kurula gönderilmesi, genel kurulun bunları madde madde ve genel olarak e, toplam olarak, toplam olarak değerlendirmesi çok uzun bir süreç ama öyle ihtiyaçlar olabiliyor ki olağan dönemlerde dahi Meclisin Buna vakit e, ayırması ya da e, ayıracağı vaktin çok uzun bir e, zamanı almasından dolayı bazı konularda düzenleme yapmak üzere bir yetki kanunu çıkarılarak bakın yine temelinde bir kanun var. İdareye belli alanda işlem yapma hakkı tanınıyordu, düzenleme yapma hakkı. Ama bakın idare yine kendisine verilen yetki kanunu kapsamında bunu yapıyordu ve bu kanunda e, amaç, kapsam, ilkeler, kullanma süresi ve e, bu süre içinde kaç tane kararname çıkarılabileceği gibi son derece ayrıntılı düzenlemeler yani başı boş bırakılmıyordu idare sana şu konuda yetki veriyorum denmiyordu o yetkinin nasıl ne zaman ne kadar süreyle kullanılacağı nasıl denetleneceği belirleniyordu. E, e, bu 91. maddedeydi. Bir de olağanüstü halde yani savaş halinde, seferberlik halinde ya da doğal afetlerde sıkıntı var eskiden o gibi bir nedenler ile bir olağanüstü hal bir kriz gündeme gelmişse o zaman ne yapılacağı da yine e, 120 121 122 maddelerde düzenlenmişti ve 121 ve 122'de de sıkı yönetime ilişkin özel yetkileri içeren kararnamelerin kuralları belirleniyordu. Şimdi 2017'de hepimiz biliyoruz önemli bir değişiklik yapıldı. Referandum yapıldı. Anayasa değişikliği kabul edildi ve sizin de az önce söylediğiniz gibi bakanlar kurulu ortadan kaldırıldı. ilga edildi. Artık devletin başı Cumhurbaşkanı e, Amerika'dan Fransa'dan ilham aldığı söyleniyor. Başkanlık, yarı başkanlık sistemlerinden veya diğer ülkelerden yararlanıldığı söyleniyor ama bu Türk tipi çok kendine özgü. Ve, e, eskiden e, örneğin ne vardı? Sadece bakanlar kurulu gitmedi, çocuk da gitti. Eskiden meydasını çıkardığı kanunlarla ilgili uygulamanın temel kurallarını Bakanlar Kurulu çözük çıkararak belirlerdi. Çözük çıkarma yetkisi de 115. maddede ilga edildi. Çünkü Bakanlar Kurulu yok. Onun yerine Cumhurbaşkanı'na e, yönetmelik çıkarma yetkisi verildi. E, ve e, Bakanlar Kurulu ile ilgili değil mi sözünü ettiğim e, düzenlemelerin hepsi de ilga edildi. Artık onlar yoklar. Sizin de az önce söylediğiniz gibi Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkilerini düzenleyen 104. madde var. İşte bu 104. madde çok uzun. 1920 paragraflık çok uzun bir madde. Ee, bunun e, 17. paragrafı e, bugün sözünü edeceğimiz Cumhurbaşkanlığı kararnamesini düzenliyor ve öğreti de bu kararnamenin. E, kanun hükmündeki kararlamelleri de dikkate alarak melez bir yapı olduğu söyleniyor. Keskin Soy Kaya ve Mire isimli hocalarımızın soy isimlerini söyledim makalesine bakılırsa bu melezliğin orada açıklandığı görülecektir. E, 104. maddenin 18. fıkrası. E, demin sözüm ettiğim gibi yönetmelik çıkarma yetkisi de yarıyor. Bugün ondan bahsetmeyeceğiz. Bugün sadece kararnameden bahsedeceğiz. Şimdi e, kararnameler e, devlet başkanı e, seçim, e, seçimle gelse bile e, yetkisiz e, olduğu klasik e, sistemlerde yani yarı e, parlamenter sistemlerde, yarı başkanlık sistemlerinde ya da tam başkanlık sistemlerinde bile devlet başkanları seçimle gelse bile aslında e, pek e, kullanılan bir araç değil. E, yine kural koyma e, devlet başkanlığının e, egemen olduğu sistemlerde bile meclis sahip, Türkiye'de ise biraz sonra konuşacağımız üzere son derece geniş bir alanı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine açmış bir e, anayasa metniyle karşılaşıyoruz. E, ve bunun gerekçesinde de şöyle açıklıyorlar e, kanunun gerekçesinde ve açıklama metinlerinde. şimdi başlı ve az yetkili çalışamaz hale geldi. Sembolik de, bürokratik de e, yasama meclisi çalışamadığı zaman e, ya da yasama ile yürütme arasında Çelişmeler, uyumsuzluklar doğduğu zaman kaos çıkıyordu ve Cumhurbaşkanı müdahalede bulunamıyordu. Oysa yeni cumhurbaşkanı pasif değil, bürokratik değil, aktif ve aktif siyasetçi partisi belli olan içinden çıkarak seçilerek gelen bir başkan, etkili bir başkan. Dolayısıyla o kendi... E, kamusal anlayışına, siyasi anlayışına göre kamu yaşamını düzenleyebilir düzenleyebilsin diye de eline böyle bir araç veriyoruz. Tabii o zaman ne oluyor? Aslında yasama meclisinde olan e, asli yetki ne diyordu yedinci madde? Devredilmez. Yani e, yasama me meclisinin e, yasama yap yapma yetkisi devredilmez bir yetki ama e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle aslında Kanun çıkarmadaki aslilik e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yürütmeyle paylaşılmış hale geliyor ve e, bizim aslında kamu hukukumuza, idare hukukumuza egemen olan idarenin e, kanun e, özelliği taşıyan e, düzenleme yapmama yetkisi yani e, yasallık ilkesinin mutlaklığı yani mecliste olması e, kuralı artık yumuşuyor. Ya da bir taraftan yumuşuyor ama bir taraftan da değişik bir durum. Buna dikkat etmek lazım. Aynı kanunların anayasaya uygunluğunun denetlenmesi gibi artık Cumhurbaşkanlığı kararnamesi de anayasa mahkemesine iptal davası açılarak ya da itiraz olarak ya ne yapılabiliyor? Türkiye anayasa mahkemesinin önüne getirilerek... Anayasaya uygunluğunun denetimi sağlanıyor. Zaten e, yasanın değişikliğini savunanlar da en çok bunu öne çıkarıyorlardı. Diyorlardı ki aslında biz kuvvetler ayrı, ayrılığı ilkesini ihlal etmiyoruz. Tam tersi bu ilkenin daha iyi uygulanmasını sağlıyoruz. Evet biz Cumhurbaşkanımızın eline açıyoruz, rahatlatıyoruz, onu yetkili kılıyoruz ama bir taraftan da yaptığı işlemleri Anayasa Mahkemesi'nin denetimine açarak aslında yargısal denetimi denge ve denetleme kuralları içinde uygulanabilir kılıyoruz. Yani Cumhurbaşkanı keyfi davranmayacak. Yine anayasanın temel kurallarına uygun e, davranacak. Dolayısıyla ne kadar kendini özgür bir muhtarlık içinde olacaksa da e, anayasa e, içinde olduğunu unutmayacak diye açıklama yapılıyordu. Eee öğretide Kemal Gözler Hoca bu kararnamenin ee, nasıl olduğunu tartışmış. Tabii ki e, kanundan değil anayasadan yetkisini aldığı için asli bir yetki olduğunu söylemiş. Ee, i̇şte genel siyaseti yürütmekle görevli kabul edilen artık yeni düzendeki cumhurbaşkanı da e, bu asli yetkisini kullanıyor ve çok sık kullanıyor. Şimdi siz az önce söylediniz 104. maddemiz var e, bunu düzenleyen 104. maddenin 17. fıkrası dört tane kesin kural geçiriyor. Ben kısaca onları anımsatmak istiyorum. Bu şu demek aslında Cumhurbaşkanı sadece bu kurallarla belirlenen alanlarda kararname çıkarabilir. Biraz sonra tersini de söyleyeceğiz ama önce bu sınırlanan alan nedir? Nasıl sınırlanmış? Siz önce söylediniz. E, sadece yürütme yetkisine ilişkin konularda. Şimdi birinci tartışma bu zaten anayasa mahkemesi de onu tartışmış. Bu yapılan işlem yani çıkarılan kararnamenin içindeki düzenleme yürütme yetkisiyle mi sınırlıdır? Yoksa dolayısıyla atıf yapılarak dolaylı yollarla aslında yasama yetkisinin de kullanımı mıdır? Ve yargıya müdahale içeren sonuçları var mıdır? Birincisi bunu tartışmışlar. E, bir, birinci kural neydi? Cumhurbaşkanı sadece yürütme yetkisine ilişkin konularda kararname çıkarabiliyordu. İkinci cümlesi ise 17. paragrafın diyor ki siz söylediğiniz az önce temel haklar kişi hakları ve ödevleriyle e, ve siyasi haklarla ilgili kararname düzenleyemez. Neler onlar biraz sonra onun örneklerini de vereceğim. Mesela temel haklar kişi hakları ve ödevleri anayasa 17 ila 40. maddeler arasında Yaşam hakkı, kişinin maddi ve manevi bütününü koruma hakkı, işkence yasağı, konut dokunulmazlığı, adil argılanma hakkı, ifade ve örgütlenme hakkı, toplanma hakkı, dernek kurma hakkı, mülkiyet hakkı diye böyle gidiyor. Ve siyasi haklar, siyasi haklarda 66 ila 74. madde arasında nedir onlar? Vatandaşlık, seçme, seçilme telsi faaliyette bulunma, parti kurma üye olma, kamu hizmetine girme, vatan hizmeti, vergi ödevi, dilekçe hakkı e, ilk öne çıkan e, maddeler. İşte bu saydığım haklarla ilgili bir kere Cumhurbaşkanı'nın dolaylı olarak da etkileyecek şekilde kararname çıkarma yetkisi yok. O zaman ne kalıyor geriye? Sosyal haklar kalıyor. Sosyal ve ekonomik haklar. Yani anayasanın ikinci kısmı üçüncü bölümünde kırk ile 65. madde arasında kalan alanlarda kararname çıkarabilir. Neymiş onlar? Ailenin korunması, toprak, tarım, hayvancılık, kamulaştırma, devletleştirme, özelleştirme, çalışma, sözleşme, dinlenme, sendika kurma, grev, lokavt, ücretli adalet, sağlık, konut, gençlik, sosyal e, güvenlik, spor, sanat, tabiat ve kültür e, hakları ama tabiatın kurulması ve kültür hakları ama orada da bir şeye dikkat etmek lazım. Eğer anayasa bu sözün ettiğimiz sosyal ve ekonomik haklarla ilgili düzenlemenin ancak kanunla yapılabileceğini söylüyorsa yine Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir kararname çıkarmaması gerekiyor. Çünkü 17. paragraf yani 104. maddenin 17. paragrafının 3. cümlesi tam bunu söylüyor. Eğer anayasada bir düzenlemenin ancak kanunla yapılabileceği söyleniyorsa Cumhurbaşkanı asla o konuda düzenleme yapamayacak. Ve 4. cümle diyor ki kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnama çıkaramaz. Şimdi bakın kanunda dediğine göre bu lafsi olarak şöyle yorumlanmış Anayasa Mahkemesi'nin çoğunluk üyeleri tarafından geçmişte çıkarılmış Yani bugüne kadar çıkarılmış kanunlar söz konusu. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından daha önceden çıkarılmış bir kanun varsa ve bu kanunda bir açık düzenleme varsa o zaman Cumhurbaşkanlığı bu konuda kararname çıkaramaz. E peki sonradan meclis kanun çıkaramaz mı? Tabii ki çıkarabilir. Eğer sonradan da bir kanun çıkarılırsa siz az önce söylediniz artık Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kanunu aykırı düşürse hükümsüz hale gelecek. Baktığınız zaman son derece güvenceli bir norm gibi. Yani e, Cumhurbaşkanı'nın görevli ve yetkili olması e, asıl ama çok kurallara bağlı. Cumhurbaşkanı'nın görevsiz ve yetkisiz olması ise istisna. E, bir taraftan da bu ana kuralı dikkate almamız gerekiyor. E, ve böyle bakınca yani Türk tipi Cumhurbaşkanlığı sisteminde her ne kadar bu dört tane temel sınırlama var. ise de Cumhurbaşkanının asıl olarak görevli olması kabul edildiğinden e, tersi de düşünebilir e, ilk söylediklerimizin yani yasaklanmamış alanların tamamında Cumhurbaşkanı geriye kalan alanlar neyse ne yapabilecektir e, düzenleme yapabilecektir. Şimdi burada sıkıntı... aslında Durun. aslında yeni anayasal düzenlemelerin ve ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanlığının Yetkilerini artıran bu anayasal düzenlemenin önce hazırlık aşamasında sonra çıktıktan sonra da nasıl bir sistem getirdiğini biz hukuk güvenliği programında defalarca çok ayrıntılı konuştuk. Ve bunun tamamıyla e, mesela e, başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemine benzemediğini, çok ilkel e, ülkelerde bu tür sistemlerin olduğunu e, konuştuk. Ve orada çıkabilecek bu sıkıntıları o günden işaret etmiştik. Şimdi aslında yaşadığımız şey de bir anlamda bu. Çünkü başkanlık ve yarı başkanlık sistemlerinde bile biraz evvel sizin de üzerine tekrar tekrar basarak söylediğiniz kuvvetler ayrılığı sistemi çok keskin ve serttir. Yani yasamanın görevleri. Yürütmenin görevleri ve yargının görevleri elbette iş bölümü ve uyum içinde ama birbirleriyle sınırları ayrı ayrı belirtilmiş alanlardır ve bu konuda en önemli belirleyici de e, bağımsız, adil ve etkin yargının bunlardan bağımsız bir şekilde hem mevcut anayasal ve yatalar hem de uluslararası e, hukuk kuralları çerçevesinde işleyişidir. Bu, o, o sistemlerin yani kuvvet e, e, başkanlık sistemi ve yarı başkanlık sistemlerinin de belirgin özelliklerinden biridir. Oysa bizimki bu sistemde işte bu sınırlar o e, birbiri içine girebilme ihtimali var mı denilen düşünceler biraz evvel sizin söylediğiniz gibi e, sürekli tartışmalara neden oluyor ve sonuçta da işte Anayasa Mahkemesi'nde böyle Farklı kararlar sizin anlatacağınız gibi önümüze geliyor. Evet ben vermeden iki noktaya dikkat çekmek istiyorum ee, ve örnek vermek istiyorum. Şimdi e, üçüncü cümle diyor ki münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi düzenlenemez, çıkarılamaz. Ama bu anayasada gösterilmemiş yani anayasaya baktığınızda hangi konularda münhasıran kanuni düzenleme e, yapılacağı belirtilmemiş. Ee, anayasa Mahkemesi yerleşik iştahatında bunu şöyle yorumladı. Ben e, ilgili konuyu düzenleyen anayasa normuna bakarım. Eğer anayasa koyucu o normda o hakkın ve özgürlüğün kanunla düzenlenmesini öngörmüşse ben bu konunun münhasıran yani yalnızca yalnız kanunla düzenlenebileceğini düşünürüm ve Cumhurbaşkanı'nın bu konuda hareket etmesini kabul etmem diyor. E, 2017'den beri bu konuda e, hatta 2013 tarihli hatırlıyorum 2016 tarihli şeyler var, iş var önemli e, bu iştahatların da dikkate alınması gerekiyor. 2013'den beri böyle bir düzenleme yaptı. Örnek vermek istiyorum. Örneğin anayasa 42. maddenin 2. fıkrası diyor ki öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Demek ki sosyal bir hak olsa da Cumhurbaşkanı ne yapamayacak? Öğrenim hakkının kapsamını düzenleyemeyecek kararname çıkarak. 51. maddenin 3. fıkrası sendika kurma hakkının da ancak kanunla düzenlenebileceğini belirtiyor. 53. maddenin 2. fıkrası toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağının kanunla düzenleneceğini belirtiyor. Örneğin 54. maddenin 1. fıkrası grev hakkı ve lokavta başvurmanın kullanılmasında uygulanacak kuralların da ancak kanunla düzenlenmesi gerektiğini öngörüyor. Dolayısıyla dinleyicilerimizin e, ilgili norma dikkatini e, dikkat etmelerini istiyorum. Sosyal ve ekonomik hak diye Cumhurbaşkanı istediği gibi düzenleme yapamayacak. Eğer anayasa mahkemesi, Anayasa ki kanunla düzenlenir, Cumhurbaşkanı'nın oraya el atmaması gerekiyor. Ee, İsterseniz de öle Evet, diyelim ki o zaman da mevcut kanun hükümleri uygulanacak. yine aslında bu 104. maddenin 17. paragrafında açıkça belirtilmiş. Evet. Kanun yoksa da e, kararnameyi iptal ediyor eğer iptal davasılaştırılırsa anayasa mahkemesi. Çünkü ancak kanunla düzenlenebilir. Mi? Evet. Peki o zaman şimdi bir e, Meksika e, müziği dinleyeceğiz. E, Layla Downs'tan e, onu dinleyelim ve programımıza devam edelim. 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programı. Cumhurbaşkanı'nın kararnameleri ve bu kararnamelerin anayasal çerçevesi, bu çerçeve dışına çıkmış kararnamelerle ilgili anayasa mahkememizin e, verdiği bir karar ve bu kararla ilgili önemli muhalefet şartlarını e, şimdi ikinci bölümde konuşacağız. Öncelikle e, anayasadaki kuvvetler ayrılığı prensibinin çerçevesini Çizmeye çalıştı Aynur Hanım. Ben de e, küçük eklemeler yaptım. Ve bu çerçevenin e, 2017 anayasasıyla getirilen cumhurbaşkanlığı sistemindeki e, farklılıklarını da başlangıçta e, ortaya koymaya çalıştık. Ve şimdi bu çerçeve dışına çıkan kararnamelerle ilgili anayasa mahkemesi ne diyor neler diyor? Onları konuşalım. Evet Aynur Hanım buyurun. Evet, estağfurullah şimdi anayasada sadece 104'te geçmiyor Cumhurbaşkanlığı kararnamesi pek çok maddede var. Mesela 104'ün 9'unda üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir, bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenler diyor kararname yoluyla. 106. maddenin 11'inde. Bakanlıkların kurulması, kaydırılması, görevleri ve yetkileri teşkilat yapısı ve merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması diyor. 184'te Devlet Genetleme Kurulu'nun işleyişi üyelerinin görev süresi özlük işleri diyor. 118.6'da Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin teşkilatı ve görevleri. 123.3'te kamu tüzel kişiliğinin e, kanun yanında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de kullanabileceği belirleniyor. Ee, ve hem olağan hem de olağanüstü hallerde e, kararname düzenleyebileceği söyleniyor. Şimdi eskiden e, biliyorsunuz kararnameler meclisin onayına tabi idi. Yeni sistemde böyle bir şey yok. Doğrudan e, nasıl meclis kanun çıkardığında başka bir makam tarafından ayrıca onaylanması gerekmiyorsa Cumhurbaşkanlığı kararnamesi içinde böyle bir şey e, e, süreç e, açılmış durumda. E, Şimdi bugün ele alacağımız 9 Kasım 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan ve 16 Haziran 2020'de kabul edilen 2018'de 119 esas 2020 25 karar sayılı Anayasa Mahkemesi kararında zaman olsaydı sanırım olmayacak ve verdiği başka kararları ince ele almak istiyoruz. Çünkü bir sorun yaşanıyor. Teyette bir bölünme var ve ee... Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi üzerinden yapılan anayasa yorumlarında bir e, farklılaşma var. Kamuoyunun bu yorum farkını ve bunun sonuçlarını izlemesi gerekiyor ki e, parlamenter sistemden nasıl uzaklaşıldığının, Pek çok alanın aslında yetki kapsamında olmadığı halde kanun kararnamelerle nasıl düzenlendiğinin ayırdığında olalım hukuk güvenliğiyle. Çünkü doğrudan ilgili bir durum. O yüzden ele aldık biz de bugün. Şimdi e, bir, e, bu davanın konusu ne? Yine CHP ana muhalefet partisi olarak iptal davası artmış anayasa 150'ye göre soyut norm denetimi yapıyor efendim bir iki numaralı bir kararname bu genel kadro ve usulü hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin beşinci maddesinin anayasanın demin sözünü ettiğimiz eşitlikle ilgili ikinci ve bakanlıkların kurulması idari yapıların kurulması ile ilgili yüzüm üçüncü maddesi ile ilgili ihlal olduğunu ileri sürmüş CHP biliyorsunuz anayasa mahkemesi Öncelikle yetki bakımından değerlendirme yapıyor. Yani 104. maddede sınırlı olarak belirlenen yetkili alanda mı bu kararname çıkarılmış? Önce buna bakıyor. Zaten yetki aşımı varsa ondan iptal kararı veriyor. Ama yok yetki aşımı yok da e, yetkili alan içinde kalmış e, Cumhurbaşkanı, o zaman içeriğinin bu sefer anayasanın ilgili normlarına aykırı olup olmadığını değerlendiriyor. Burada da öncelikle yetki yönünden inceleme yapmış ve zaten e, heyet arasındaki bölünmede tam bu yetki yönünden inceleme ile ilgili e, değerlendirme bakımından yani anayasanın an, e, normlarının anlamlandırılması ve yorumlanması bakımından ortaya çıkmış. Yoksa içerik bakımından e, kararnamenin anayasa uygun olduğunu herkes kabul ediyor. E, şimdi az önce sözünü ettik. E, belli kurallara e, tabi ama acaba e, ne yapıyor bu kararname? Önce ona bakalım. Bu sözünü ettiğimiz İkinoğlu kararname ile Cumhurbaşkanı e, idareye kadro tahsisinde bulunuyor. Şimdi kural olarak tabii ki idareye kadro tahsisi yürütme yetkisi kapsamında. Bunda bir tartışma yok. Ama acaba bu kadro tahsisi nasıl yapılıyor? E, ve içerdiği düzenlemin içer, içeriğine baktığınızda e, acaba sadece yürütme erkinin sınırları içinde mi kalıyor? Yoksa demin sözünü ettiğimiz gibi dolaylı olarak yasama yetkisini e, etkileyen ve yargı organları üzerinde de etki yaratan sonuçlar doğuruyor mu? Onun tartışılması gerekiyor. E, çoğunluktakiler diyorlar ki tabii ki e, kadro tahsisi e, yürütme yetkisindedir. Çünkü ta 1966 yılında e, kurumun temelinden çatısına kadar bütün örgütünün Kadro tarafından, yani kamu kurumunun e, oluşturulduğu ve e, personelin kadronun kamu hizmetinde çok temel e, bir e, fonksiyon ve e, role sahip olduğu, dolayısıyla kadroların e, ve kadro düzenlenmesinin yürütme erkinin kav, e, yetkisi kapsamında olduğu değerlendirilmiş. İşte toplam 1966 tarihli dayanarak, efendim ne var? Genel e, bu kararnamе genel itinlikte itinliktedir. Özel olarak bir gruba ilişkin bir şey yapmıyor. Niye özel olarak? Çünkü eğer özel olarak e, yaptığı düzenleme, yargıyı ya da e, bağımsızlığı anayasayla güvence altına alınmış başka grupları ilgilendiriyorsa o zaman anayasanın ihlali gündeme gelecek. Hayır bu genel nitelikteki bu düzenlemedir. Kadro, e, kamu e, personeli doğrudan hizmetle ve e, teşkilatla ilgilidir. Aşın yoktur diyor çoğunluk. Ve e, şunu söylüyor, burada baktığımız zaman siyasi haklarla ilgili, kişisel haklarla ilgili bir düzenleme yok. Sosyal haklarla ilgili bir düzenleme var. Dolayısıyla e, a, hak e, bakımından da e, bir e, şey yapılmamıştır, yetki gaspında bulunulmamıştır. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması zaten demin sözün ettiğiniz 106. madde ile Cumhurbaşkanı'na kararname e, düzenlemesi bakımından anayasayla düzen, e, verilmiş bir yetkidir diyor. Ama anayasamızın bir de 123. maddesi var. Onun 3. fıkrasında da kamu tüzel kişiliği kanunla e, kurulur diyor. Dolayısıyla zaten kamu tüzel kişiliğinin kurulmasının da kanun yanında Cumhurbaşkanının kararnamesi de kurulacağı düzenlendiğinden bunların hepsi Cumhurbaşkanının yetkisinin kapsamındadır demiş çoğunluk ve iptalle ilişkin istemi reddetmiş. Yetki bakımından bir aşım söz konusu e, olduğunu söylememiş. Niye? Devamında da şu üçüncü fıkraya bakmış. Münhasıran kanunla düzenlenmesi gereken bir alan mı değil mi diye baktım. Baktım ki daha önceden bu konuda çıkmış bir kanun yok. Evet, Daha önceden açıkça kanunla düzenlenen bir düzen, e, alanda olmadığına göre, ilk düzenleme böyle yapıldığına göre, çünkü önceki düzenlemelerde hep kanun içindeki kayarnamelerle yapılmış. Dolayısıyla önceden çıkan bir kanunu da ihbar etmiyor diyerek, e, red kararı vermişti. bu Üsün, Hicabi Dursun, Muammer Topal, Rıdvan Güleç, Recai Akyer, Yıldız Seferinoğlu, e, Selahattin Menteşi, Basri Bağcı bu görüşte. Sadece Serdar Özgüldür farklı bir gerekçeyle çoğunluğa katılmış. Karşı oydakiler e, Zühtü Arslan Başkan, Başkan Yardımcıları Hasan, Hasan Gökçen, Kadir Özgay, Eski Başkan Yardımcısı Engin e, Yıldırım, Selahın Çazakıncı Mehmet Emin Kuz ve Yusuf Şev Şevki Hak Yemez ise e, muhalefet etmişler e, muhalefet etmelerinin nedeni de e, 104. maddenin oyuncu futrasında deminden beri tekrarladığımız normların aslında dolaylı olarak ihlal edildiği yönde. Şimdi zamanımız e, bitmek üzere olduğu için ben sadece Sayın Başkan Zülşah e, 37 otuz yedi paragraftan ibaret sayfalarca ayrıntılı şekilde yazdığı karşı oyundan bahsetmek istiyorum. Başkan der ki, e, buradaki birinci temel sorun sorun anayasal normların nasıl anlamlandırıldığı ve yorumlandığı ile ilgili. E, biz anayasayı yorumlarken önce normun anlamını ve kapsamını sonra da ölçün norm olarak kullanılan anayasa hükmünün yorumlanmasını e, e, e, açıklarız, yerine getiririz. Bütün kararlarda öncelikle bu yorumlar vardır. Bu yorumlara göre zaten karar oluşur. Ee, ve bir gömlek benzetmesi yapıyor. Diyor ki anayasa yargısında denetlenen normun doğru anlamlandırılması gömleğin ilk düğmesinin doğru iliklenmesi gibidir. Çok önemli bir benzetme bence. Basit ve anlaşılabilir bir benzetme. Kuşkusuz doğru iliklenen ilk düğme sonraki düğmelerin de doğru iliklenmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Lakin ilk düğme yanlış iliklendiğinde sonrakilerin doğru olma ihtimali yoktur. Demiş bu çok önemli. Dolayısıyla biz e, burada anlam ve yorumla ilgili çoğunlukla farklı noktaya düştük demiş ve e, Anayasa 123 ile ilgili e, idari teşkilatın kanunla ya da cumhurbaşkanlığına e, kararnamesiyle düzenlüt düzenlenmeyeceği ile ilgili e, şimdi teknik ayrıntılara girmeyeceğim zaman darlığından e, çoğunluğun değerlendirmesini kendi anlayışına göre değerlendirmiş. Şimdi burada çoğunluk şunu söylüyor ben hızlı geçtim çoğunluğun en çok öne çıkardığı gerekçesi diyor ki bu düzenleme ile yargı makamlarının anayasa mahkemesinin danıştayın yargıtayın kadroları düzenlenmiyor. Dolayısıyla yargı mensuplarına yargı organlarına yönelik bir kadro düzenlemesi yok. Bu sadece yürütme erkeği içindeki kadrolara yönelik bir düzenleme var ve yetki aşıkı yok diyordu çoğunluk. Oysa Sayın Başkan öyle düşünmüyor. Diyor ki e, dolaylı olarak bakıldığında aslında yargı organlarının, kadrolarının da e, bu düzenlemeden etkilendiğini anlıyoruz diyor. Ve açıklamalar yapıyor uzun uzun. E, ve e, bu... Çok kapsamlı bir kararname, kararnamenin içinde ekler var ve bir başka kararnameye yapılan atıf var ve bu eklerin 6 ay sonra yapılacak yeni düzenlemeye tabi olacağı ve bu eklerdeki listelerin içinde yer alan kadruların da kararname kapsamında olduğu söyleniyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı buna dikkat çekiyor ve diyor ki, ee, birinci cetvele bakarsanız ve sonradan e, ikinci cetvele bakar mesela bir sayılı cetvelde e, bu iki ikinci maddesinde e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin Yargıtay ve Danıştay'dan bakanlıklara hakimler ve savcılar kurulundan meteoroloji genel müdürlüğüne kadar genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerini kapsıyor diyor ve sonra da e, iki e, sayılı cetvelde de Hakimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlara ve bu mesleklerden sayılan görevlere ait kadroların da düzenlendiğine dikkat çekiyor. E böyle olunca yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığına gölge düşen dolaylı olarak yargısal makamlarda çalışan kişilerin kadrolarının e, etkilendiği bu karar vermeyle dolayısıyla aslında yürütme erkinin kapsamı dışına çıkıldığına dikkat çekiyor. E, ondan sonra da bu atıp yapılan kararname ile ilgili açıklamalar yapıyor. Bunları geçiyorum zaman darlığından. İsteyen zaten resmi gazeteden indirir, bakar. Ee, ama e, e, burada önemli olan, e, demin sözünü ettiğim, yeni hükümet sistemine geçildi ama başta kuvvetler ayrılığı olmak üzere devletin temel nitelikleri değişmedi diyor Sayın Başkan 15. paragrafta. Başka bir deyişle. Anayasanın ikinci maddesinin ve onun atıp yaptığı başlangıç kısmının şekillendirdiği anayasanın kimliğinin temel unsurlarında bir değişiklik olmamıştır. Dolayısıyla biz anayasayı yorumlarken, kavramları anlamlandırırken bunları dikkate almak zorundayız. Bu dolarla etkilemeyi de kuvvetler aylığına e, aykırı buluyorum. Kuvvetler ayrılığı uzun ve acı tecrübelerden sonra günümüz anayasalarına gelmiş olmazsa olmaz bir kuraldır. Bunu ihlal edemeyiz her erkin. Anayasa tarafından belirlenmiş yetki sahasında kalması ve diğer ayarların yetkisine müdahale etmemesi gerekir diyor başlangıca ve eski anayasa mahkemesi kararlarına atıp da bulunarak. Ee, onun Bir de olarak... aynı Hanım şu, bundan sonraki Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine bu kararın ve muhalefetlerin nasıl etkiliğini, ilediği konusunda bir iki örnekle verebilecek miyiz? Vaktimiz ona yetecek mi acaba? Vallahi isterseniz e, şey, gerek, şeyi bitireyim. E, diyor ki bütçe kanunu e, e, Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenemez. E, dolay, dolaylı olarak bütçeyi de belirler diyor ve e, her ne kadar sosyal bir hak olarak ele, ele alınsa da kadrolar ücretle de ilgilidir. Ücret de mülkiyet hakkıyla ilgilidir diyor ve mülkiyet hakkını da Dolaylı olarak etkilediğini söylüyor bu kararnamenin. Çok örnek var tabii ki ama zamanımız yeter mi bilmiyorum. Ee, bir iki örnek vermem gerekirse e, dostamı açmam lazım. E, dengeler değişti burada söylüyorum. Burada muhalefette e, kalıyor başkan ve başkan yardımcıları ama e, geçen gün okuduğum bir kararda tersi olmuştu. Ee, bu sözünü ettiğimiz ayrıntılı incelemeye çalışımız kararda çoğunlukta olanlar azınlığa düşmüştü. Ee, onlar kendi tezlerini gündeme getirdiler. Bu şu anlama geliyor. Normun yani anlamlandırılan ve yorumlanan normun yürütme erkiyle ilgili olup olmadığı konusunda üyeler arasında çok önemli e, farklılıklar var. Mesela bir örnek vermemi istediniz. 13 Aralık 2022'de kabul edilen ve 14 Temmuz'da daha yeni geçen ay resmi gazetede yayınlanan 2019'da 87-2022 158 sayılı bir kararname var. Çok önemli bu, bunu da dinleyicilerimiz merak ediyorlarsa okusunlar. Tapadokya alan başkanlığı hakkında çıkarılan bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Ama bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 2019 yılında çıkarılan 71-74 sayılı Kapadokya olan hak, alanı hakkındaki kanunla ilgili düzenlemeler içeriyor. CHP açtığı davada diyor ki bu kanunda verilen e, yetkiler, belli makamlara verilen yetkiler ve başka kanunlara yapılan atıflar var. Ama Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bu kanunun... E, koyduğu ilkelere aykırı düzenlemeler yapılıyor diyor. işte e, anayasa mahkemesi çünkü de, bu konuda kanun var diyor değil mi evet, yani bu kanun 104, varsa, 104 17. 17 paragrafa göre kanun var burada 17'nin 3'üne göre kanun varsa kanuna uyulur 4'te ne diyor kanuna çelişki varsa o zaman e, hükümsüz olur işte e, iptal kararı vermiş iptal kararı verirken de diyor ki e, burada kurulan bir başkanlık var bu sözü edilen başkanlık e, sit alanlarının, kültür ve tabiat varlıklarının tespitini yapıyor ve sonra da özel kişilerden alıp bunun kamuya tescilini yapıyor. İşte bu tespit ve tescil işlemleri e, mülkiyet hakkı sahibinin inşai ve fiziki olarak kendi mülkü üzerinde e, bir tasarrufta bulunmasını engelliyor. Bu mülkiyet hakkını doğrudan sınırlandıran bir şey. Dolayısıyla e, Cumhurbaşkanı böyle bir kararname çıkaramaz ve bu nedenle e, iptal ediyor bu kısmını. Başka iptal şeyleri de var. E, Ama süremimiz galiba doldu. Ha, tamam, o zaman, başka belki, zaman... E, belki bu, bu, bu e, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ilgili bu e, e, bugün incelediğimiz 2020 tarihli karar ve muhalefet şartlarını ve cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ilgili verilen kararları belki de yani hukuk güvenliği açısından özellikle toplumdaki hukuk güvenliği açısından yeniden değerlendirmemiz gerekecek. E, o zaman o zaman yapalım programda yer verelim bu kararlara. Evet evet. O zaman e, dinleyici. Yeni bir hukuk güvenliği programında görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim eve geçen arkadaşlarımıza ve bugün bize destek olan belki arkadaşımıza da teşekkür edelim. Ben yani teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.